Merhaba, Kamus'la Güreş'e hoş geldiniz. Ben Didem Gürzap. Ben Kerem Doğan. Ş şey harfinde şehirdeyiz. Şehir, evet. Yine tanımlamalarla başlıyoruz. Az, Az kaldı, geri sayım. 5, 4, 3, 2, 1. <gülüyor> tanımlamalarla başlıyoruz. Sende TDK vardı. Evet, TDK'dan başlayalım o başlayalım. zaman. Başlayalım, klasik. E, şehir, e, şehir, Farsçadan geliyor. Aslında e, anlamı yaygın, yaygın kelimesi işte. Ee, nüfusun çoğu ticaret, sanayi veya yönetimle ilgili işlerle uğraşan, tarımsal etkinliklerin olmadığı yerleşim alanı kent diyor. Ee, kent de ise Soğutça'dan geliyor. Hmm. Sen de biliyor musun ben ilk defa Soğutça'yı duydum, duydum evet. ama kentin Soğutça'dan geldiğini hiç bilmiyordum. Çok özlükçe bir sözcük olarak düşünürdüm. Evet, Orta Asya'da yaşayan bir halkmış değil mi Soğutlar? Hmm. Bir de bizim borç kelimesi var. O da Or Soğutça'dan oradan geliyor. geliyormuş. Oradan onu da gördüm. ...öyle TDK'da bunlar yazıyor. ...bende de gene Akdoğan Özkan'ın Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Sözlüğü'nde... ...şehrin tanımı asfalt ve betonun seviyeli beraberliği hmm. olarak geçiyor... ...seviyeli mi acaba? ...biz gittikçe yaklaşıyoruz bir de bu, bu şehir tanımına hmm. gitgide... ...bir de şehircilik tanımı var... ...gene ironik yaklaşmış Özkan... ...tabiatın korunmasından sorumlu bir bakanlık demiş... ...koruyabiliyorlar mı? ...işte bilmiyorum kinaye var çok... Hmm. Sonra e, şehrin e, direkt bize çağrıştırdığı kavramlarla ilgili başlayabiliriz. Yani sadece şehirle var olan şeyler işte varoş, banyo, trafik, göç, küresellik, evet, bireysellik, kozmopolitik gibi şeyler. Evet. Göç ve nüfus dedin de hani orada iletişim yayınlarından çıkan bir kitap var toplumsal düşünceler sözlüğü. Orada şehircilik. Tanım üzerine duruyor. Yani nüfusun şehirlerde özellikle büyük metropollerde yaşayan ve sayıları giderek artan kısmının yarattığı sosyal kültürel etkileri ifade ediyor bu tanım, şehircilik. Hmm. Ee, nasıl şeyler oluyor? Özellikle sanayileşmiş ülkelerde şehircilik hangi olguları öne çıkarıyor? Tabii ki hani göç ve nüfus özellikle değil mi? Nüfusun kentlerde birikmesi. Evet. Öyle ilginç örnekler var ki sanayileşmiş ülkelerde ilk önemli kentleşme ve kentsel büyüme dalgası 19. yüzyılda oluyor aslında. Örnek olarak İngiltere'yi vermişler. İşte 1800'lerde işte şehirlerdeki yaşayan nüfusun oranı yüzde 24 iken 1900'lerde yüzde 77'lere çıkıyor. Hmm. Berlin mesela. örneğini vermiş mesela. 1800'lerde 200 bin iken nüfusu 1890'larda bir buçuk milyona yaklaşıyor. Paris'te 500 binden işte iki buçuk milyon oluyor. Yine de kentliliğin dünya çapında bir hani deneyim haline gelmesi ve sosyal bilimcilerin ilgisini çekmesi 20. yüzyılda oluyor. İşte kırsal nüfusun şehre e, göçmesiyle birlikte ve ulaşım ve iletişim sistemlerinin e, gelişmesiyle birlikte bu durum sadece e, köyden kente göç değil de ulusal ve uluslararası boyut kazanıyor. Bununla birlikte daha farklı kavramlar çıkıyor aslında hayatımıza giriyor aslında işte toplumsal heterojenlik değil mi yani nüfus göçüyle birlikte birçok yerden gelen insanların işte karışması karışması işte alt gelir grubunun göreceği yaşam kalitesinin düşüklüğü. İkçi Belki var. varoşlar ve banlıyor gibi yerleri doğuran da bu ayrım ve karışımlar. Tabii tabii i̇şte, işte gelir dağılım adaysizliği gibi, toplumsal çatışma gibi. Hatta işte bu çatışmalar doğrultusunda cezalandırılan, dışlanılan, e, marjinalize edilen gruplar var. İşte evet. bununla birlikte ekolojik ve çevresel sorunlar var, toplu konutlar var, işte gece kondulaşma var. Bir de gayri resmi sektör diye bir tanımlama var artık. İşte bu da hani... Ee, tırnak içerisinde işte kaçak çalışan çalışan işçiler işte ev temizliği olabilir işte inşaat hmm. işçiliğini otopartçılık değnekçilik işte şehir hayatının bize sunduğu Doğru hepsi şey, şehrin Kod taşlama işçileri aklıma yani, hamallık evet. gibi vesaire <gülüyor> ...böyle başlıklar var Didemciğim ben bende. Sen de şehir... Ben bile... de, de bu küresel kent kavramı ile ilgili bir şey paylaşabilirim. Senin de bahsettiğin... E, ...bu 19. 20. yüzyılla beraber... ...zaten şehir kavramının gelişmesine paralel olarak... Hı hı. E, ...ben de Uğur Yeli'nin... E, ...bu küresel kentlerle ilgili bir ders dizisini takip etmiştim. Orada bir küresel kent tanımı vardı. Ve hı hı. E, şey benim ilgimi çekti. Bu küresel kent ifadesini... ...ilk defa 2000'lerde Saskia Sassen kullanmış. Bu kadar yeni bir hı. kavram yani. Araya gireyim aslında hani Tabii. tanım yeterli değil artık yani şehir o yüzden hani böyle küresel kent gibi metropol gibi doğru değil mi? değişiyor birçok e tanımlar aslında ben başardım. yapayım o tanımı Hı -hı. sonra tamam. hani şöyle e bir tanım var şeyde. Saskia Sassene'nin yaptığı e, tanımda e, dünya para piyasalarının finans merkezlerinin birleştiği yer olarak bu küresel kent tanımlanıyor. Hı -hı. Özellikle bize bu ders içeriğinde Londra, New York ve Tokyo çok e, Hı -hı. belirgin küresel kentler olarak verilmişti. Tabi zaman içinde de değişebiliyor bunların özellikleri. Aynı zamanda kozmopolit oluşu, çalışanların çoğunun hizmet ve finans sektöründe bulunuşu, endüstri değil yani. Tabi hizmet ee, sektörü de var aslında. Şey, şimdi ara Tabii, tabii. Hizmet sektörü de şehre dayanan bir şey değil Ama yani? dediğin gibi bu tanım bile 2000'lerde üretilmesine karşın o kadar hızlı bir değişim içindeyiz ki tanım Hı -hı. da değişiyor 16 yılda diyelim. Evet doğru diyorsun. Evet. Senin o güzel tanımların vardı onlara bir bakalım istersen. Ha. Ha, evet, şey onlara ya. mı geldik? Şöyle bir şehirler deyince ne tür şehirler var diye düşünüp bir başlıklar e, çıkardım ben. Hı -hı. E, mesela bir önemini yitiren kentler var zaman içinde çok e, değerli. Olup, kadim kentler. En, kadim bir kısmı, bir kısmı belki ticaret ya da savaşla beraber değer kazanan kentler ama işte İskenderiye, Makao gibi kentler. Sonra Hı -hı. o değer düşüyor. Keza antik kentler var Roma, Mısır, işte Machu Picchu gibi kentler. Devam edenler var bir yandan bir yandan da evet. tarihten hani silinmiş olanlar var değil evet. mi? Evet. Evet. Ya antik kent zaten eğer bütünüyle yıkılmamışsa harabeler, o antik kent olma özelliğini yitiriyor. Ama önemini yitirenler biraz da e, endüstri ve savaş ve ülkenin gücüyle çok önemliyken o zaman sonra o önem yitiyor gibi. Antik kent de aklıma gelsen Sen Sagalos'ta gittin mi? Gitmedim. Ah, da Alasun'da. Muazzam bir ekip kazıyor bildiğiniz kadarıyla Belçikalı bir ekip bence Siz... git beraber de gidebiliriz. Git ya, ama de Her hafta bir yere beraber gidiyoruz. Hep gidelim. böyle konuşuyoruz ama <gülüyor> bir yapamadık. Bir Gitmeyenlere e, de program. tavsiye edelim bu arada. Evet edelim hep duydum adını ama liman kentleri var işte Hamburg Singapur gibi pek çok liman kenti. Hamburg o... liman kentlerinde bahsetmiştik değil mi? Evet bahsettik. Sen o özelliğiyle var olan neredeyse bazı kentler sonra yağmalanan kentler var ee, işte Maya kentleri var işte Bağdat var hmm. ee, sanat kentleri var Paris Son Floransa yağmalama gibi. yağmalama deyince IŞİD'de tabii aklımıza geliyor tabii, değil mi yani o sanat eserlerini tabii. tarihi unsurları. Müzeleri var. Ee, sanat kentleri dedik. Yapay kentler var. Hong Kong, Shanghai gibi. Yani e, zaman içinde kurulup doğal bir biçimde gelişmiş değil ama e, batının kentleri Attığı adımlarla sonradan suni hmm. bir biçimde kurulan kentler. Sonra var olmayan kentler var. Mesela Game of Thrones'taki Volantis, Braavos gibi. Hmm. İşte Yüzüklerin Efendisi'ndeki Star Wars'ta gibi. Takip ediyoruz sanki. Ediyoruz. Bitirdin <gülüyor> sanki. mi sen? Bitirdim de bekliyorum. Bekle bekle <gülüyor> geçmiyor zaman. <gülüyor> ee, Savaş yorgunu kentler var. Ee, Stalingrad gibi işte eski savaşları düşünüyoruz. Düsseldorf, Bağdat gibi gene tekrarlıyoruz. Öğrenci kentleri var. Harvard, Oxford. Hiç. Vallahi tabi bir de çok altına kentler Daha da sıralanabilir de böyle ikişer ikişer Seçip çok uzatmamaya Seri çalıştık Seri olabilir bunlardan bence Seri <gülüyor> Çok malzem bir şey <gülüyor> Sanayi şehirleri var Detroit gibi Turizm şehirleri Venedik Roma işte Kayıp şehir Atlantis var bir de hmm. Uzatmayalım liste uzay O turizm uzar. şehirlerinin çektikleri oradaki yerlerini yerlilerini ya, Aa, Hele Venedik'te Paris'e 45 milyon kişi geliyormuş galiba Allah, Bir yılda Bilmiyordum Roma'da ...ben boş fotoğraf çektirecek yer... ...bulamamıştım yani. Her yerde insan vardı. Bir Romalı kadar sinirlenmiştim. Nedir bu insanlar gitsinler artık buradan demiştim. Evet efendim... Sonra e, ...şehirler ve onların... ...çağrıştırdığı şeyler dikkatimizi çekti... ...Kerem'le. E, yani bazı e, mimari... E, yapıtlar Yap, var tamam. hatta şey düşündüm ben şehirler mimarileriyle var oluyorlar sanki e, e, anıtlar heykeller yazarlar sanatçılar bazen e, hatta bunlar şehrin önüne geçiyorlar e, şehir bir kenara itiliyor sadece o anılıyor ufak bir listem var benim sen de araya gir ya da e, ekle işte piramitler deyince kahire işte bu ya da Paris deyince Eyfel ters tabii, olarak da gidebiliriz. Işte, New, New York yani. aynen ee, Barcelona Gaudi ile e, anılıyor. İşte Anish Kapoor'un bir heykel modern ama artık Chicago'daki o yansıtan heykel direkt Chicago e, eşittir Anish Kapoor gibi bir şey. Bu da alın New York, Yahya Kemal'le Orhan Pamuk İstanbul, James Joyce Dublin gibi uzun tabii. bir liste yapılabilir. Yani mimari aynı zamanda birebir olarak hayatımızı da çok etkileyen bir şey yani işte atıyorum bir, bir kent işte İstanbul'da örneğini verebiliriz hani Cumhuriyet öncesinde ahşap bir yapılanma var biliyorsun son derece büyük yangından çıkıyor şehir böyle sürekli böyle bir yangın hikayesiyle dönüyor yok oluyor yenileniyor yani yok oluyor yenileniyor. yenileniyor falan hani şehirin hani mimari yapısı biz o kadar çok etkiliyor ki bununla ilgili hani çok da örnek de var yani işte Paris'te işte mimar, yani işte, e, e, Houseman Houseman, yani işte o geniş geniş bulvarlar vesaire insanların hani rahatlığına dair hani birçok doneler var içinde. Çok Başka doğru. şeyler de var bir aslında de ama. Bir de üçüncü e, Napolyon döneminde Osman'la ilgili sen yani onun ihtiyaçlarını. Onları anlatalım bence. Müziğe mi geçelim? Bence geçelim artık yani. Ezgi'nin günlüğünden geliyor değil Şehir. mi? Şehir. Şehir. Başka bir deniz bulamazsın, yeni bir ülke bulamazsın, başka bir deniz. Sen yine aynı sokakta dolaşacaksın. Bu şehir arkandan gelecekti. Sen yine aynı sokakta dolaşacaksın. Aynı mahallede kocayacaksın. Başka bir deniz bulamazsın, yeni bir ülke bulamazsın. Başka bir deniz bulamazsın. Bu şehir arkandan gelecekti, aynı evde kır düşecek Saçlarına Dönüp dolaşıp bu şehre Geleceksin, geleceksin bu şehre Sonunda başka bir şeyim var Başka şeyim var Dönüp dolaşıp bu şehre Geleceksin bu şehre sonunda başka bir şey olma, başka şey. 94.9 Açık Radyo'dayız Kamusla Güreş'teyiz Şehir ee, bu sefer sözcüğümüz Kavafis'in Aynı adlı çok güzel şiirinden Ezgi'nin Günlüğü'nün şarkısını dinledik ee, şehrin yarattığı kendi bazı e, sözler sözcükler cümleler de var e, kentli diye bir kavram var bir kere başlı başına ya da flanör denilen aylaklık kavramı da şehre ait bir şey sonra bir küçümseme ifadesi olarak dağdan inmiş şehre deniyor bu bir göç hmm. kavramına bağlı düşünülebilir Bu galiba adaptasyonla ee, ilgili biraz da değil mi? Yani uyum sağlayamamış kesin kişi evet. kişilerle ilgili. uyum sağlamak ne demek bir yandan da işte. Diğeri de öbürünü küçümsüyor. Biraz o anlamda var içinde. Mesela Hı -hı. başka İstanbul yok diye bir e, ifade vardır. Sadece o şehirli olmaya ait böyle Parizyen, New Yorker gibi kelimeler var. Evet şehre devam ediyoruz. Şehir hakkı diye bir tanım var bir yandan da. Bu şeye baktım ben David Harvey'in Asi Şehirler. Hı -hı. Şehir hakkından kentsel devrime doğru diye bir kitap. Metis yayınlandığından çıkan. Burada şehir nedir sorusuna yanıt olarak sosyolog Robert Park'tan bir tanımlama var. Ee, i̇nsanın içinde yaşadığı dünyayı arzularına daha uygun hale getirebilmek için... ...verdiği çabaların en tutarlısı ve bütününe bakıldığında en başarılısıdır demiş. Hmm. Çok ilginç bir tanım bence. Fakat aynı zamanda onun bundan böyle içinde yaşamaya mahkum olduğu... Dünyadır e böylece dolaylı olarak ve kendisini bekleyen görev hakkında net bir fikir olmaksızın... ...şehri inşa ederken insan kendini de yeniden inşa etmiştir demiş ya. Daburta. Aslında şey yani ikili bir yaklaşım olmuş. Hı -hı. Hem kendi için yarattığı en uygun yer ama sonra da onun içine sanki... Bir hapsolmuş bir değil mi? Evet, evet aynen. Burada yani. bazı sorular çıkıyor. Nasıl bir şehir, nasıl kimseler olmak istediğimiz... ...ne gibi toplumsal ilişkiler arayışı içinde olduğumuz... ...doğayla nasıl bir ilişkiye değer verdiğimiz... ...ne tür bir yaşam tarzı arzuladığımız... Hı hı. ...hangi estetik değerlere sahip olduğumuz gibi... Buradan da şehir hakkı tanımına geçiyor. Aslında sadece bu soruları herkesin kendine sorması bile sanki bir adım gibi. Yani sorular çok iyi çünkü. Hı -hı. Bunları sorduğunda bile insanlar Aslında da Aslında işte bunu hak olarak değişim. değerlendiriyor. Yani şehir hak, hakkıdan, şehir hakkı. şehrin barındığı kaynaklara bireysel ve kolektif erişimden öte şehri gönlümüze göre değiştirme ve yeniden icat etme hakkıdır diyor. Yani bu bireysel bir hak değil, kolektif, kolektif. bir hak. Öbür Aynı türlü keyfi işte olacaksa. zaten. En değerli insan hakkıdır diyor ve bu Hı -hı. hakkı ...en iyi biçimde nasıl kullanırız... ...gibi bir soru daha soruyor... ...Devitar Bey... ...e bunun için de biraz tarihi kaynaklara bakıyor... ...yani bunlar örnekler veriyor işte... ...ve hani bu şekillenmiş... ...olan şehirler... ...bizi daha mı insan kıldı... ...insanın esenliğine katkı mı yaptı... ...bilemiyorum... hiç örnekler var... ...daha doğrusu Çok... diyor... ...işte karlı kapitalist faaliyetin... sahasını genişletme <gülüyor> ihtiyacı... ...kapitalist şehirleşmeyi... ...hangi biçimlerde yönlendirmiş... <gülüyor> Burada şehirleşmenin artı ürününün emilmesi noktasında etkin bir rol oynadığını belirtiyor Devlet Ben de burada bir giriş yapayım. Sen Dil hatta bakalım. cümleni sonra tekrar dönersin tam Hı -hı. olarak bölünmüş olmasın. Bir tabi bu senin söylediklerin son dönemde İstanbul'daki kentsel dönüşümü bunun getirilerinden ziyade götürülerini neden olduğu sorusunu da düşündürdü. Çünkü bir şehrin ortak mirası söz konusu bütün şehirlerin ve bunun bir yağmalanıp yok olması hı hı. ile karşı karşıyayız. Yani Bunu belirleyeni biz değiliz ama işte sıkıntı oradan kaynaklı. Evet yani. üst bir üst evet. belirleyici var ve halkta buna bir şekilde karıştırıyor. ...kırışamıyor. Hatta gerçekten... ...şikayetçi olduğu, memnun olmadığı... ...bir şeyde bile değiştirici bir hakkı yok... ...gibi. Hı hı. En basitinden şu... ...Kabataş Vapur Üskülesi'nde... ...son hı hı. gelişmeler. Ben gene... ...bu tahilinin notlarından bir şeyleri... ...hatırladım. Ee, mesela dediğin ya... ...kapitalist e, sistemin adımlarıyla... takım hı hı hı. değişimler oluyor. Ee, New York'la ilgili bizi bilgilendirirken... ...benim şey dikkatimi çekmişti. Tabii Amerika... ...hani kapitalizminin Allah'ı diyebileceğimiz... ...bir e, yer. Bir süre sistem de öyle... ...işliyor. E, Metrolarını, köprülerini, geçitlerini falan bile özel sektör yapıyor. O zaman içinde kuruluşundan beri gelişen tarihe baktığımızda. Ama şuna çok dikkat çekilmişti derste. Mesela şehrin tam ortasında yer alan o yeşillik ve çok büyük... Alanın e, hiçbir şekilde gasp edilmemesi e, oradan da bir parça alalım oraya da apartman dizileri siteler yapalım evler yapalım alışveriş merkezleri yapalım e, denmiyor. Ama şehir biraz böyle bir şey gibi geliyor yani benim tanımımda en azından böyle bir şey var. Hani şehir zaten hani kapitalizmin hani getirmiş olduğu o yorgunluk bitkinlik ile olarak bizim ister istemez yani bir takım faaliyetlere bir takım alanlara ihtiyacımız var yani toprağa ayağımızın basması gibi bir kaba terimle benim tanımında o var mesela ama İstanbul mesela bu anlamda baktığın zaman git gide hani parklarımızın küçülen yeşillikler yani özellikle bu şey, sahil boyu hatlarında insanların sıkışması işte o mangal vesaire hatta o mangal kokularının o, o civarındaki mahallere ...taşması vesaire... ...bizim hani... ...sıkıntılı. <gülüyor> sıkıntılı evet. Alanlar da daralıyor. Herkes birbirinin alanı ve... ...bir takım kişisel şeylerine... ...adım atıp girmiş oluyor. Bir sürü nokta var ya da... ...şehrin içindeki küçücük bir parka... ...yaklaşım şimdi bizde olduğunu... ...düşünürsek hı hı. öbürünün. Evet ben kes, kesmem çok <gülüyor> uzun oldu. Buyur Kerem. Yok canım diyeyim. yani orada işte... ...Harvey şehirleşmenin... ...işte... ...kapitalizmle birlikte o artı ürünün emilmesi noktasında... ...etkin bir rol oynadığını belirtiyor. Bu nasıl? Bu nasıl oluyor? İşte Hı. Paris örneği var. İşte 1848 bunalımı... ...ve orada atıl bir... ...artı sermaye ve atıl iş gücü fazlası görülüyor. Ve bir kriz oluyor ve tüm Avrupa'ya yayılıyor bu kriz. 1851'de de Louis Bonaparte... ...imparatorluğu devralıyor muhalifler iş işte hareketleri bastırıyor. Aynı zamanda işte artı sermayenin nasıl emileceğini bulmak zorundaydı. Bu anlamda neler yapılıyor Paris'te? İşte altyapı yapılıyor. Alpen dört bir yanına doğru uzanan demiryolları, Süveyş Kanalı'nı destekliyorlar, liman inşaatları, bataklıkların kurutulması, en önemlisi de Paris'in yeniden keşfi. İşte bu Haussmann evet. ya da Osmanlı hmm. nasıl telaffuz ediliyor işte... ...bayındırlık işlerinin başına geçiyor. Paris çok büyük bir ölçekte dönüştürülüyor. E ...bu dönüştürme nasıl oluyor... ...işte banyolar, mahalleler... ...toptan değiştiriliyor... E ...bunun içinde finans kurumlarını ve borçlanma araçlarına ...ihtiyaçları var aslında bir yandan bakıldığı zaman... Hmm. E ...tabii de da kapitalizmin içine geliyor... ...ama sistem 15 yıl boyunca... E, ...çok gayet iyi işliyor... ...büyük bir tüketim, turizm, keyif... merkezleri, işte, hareketliliği sağlıyorlar tabii yani... ...tabii sağlıyorlar ama bir on 15 yıl kadar sürüyor bu hal... ...peşi sıra işte Almanya'ya savaş açılıyor vesaire... E, ...ve Paris Komünü hani... E, Sonrasında Orası evet, Paris hmm. komün oluyor. Komün kısmen e, şehir hayatına özlemi hani Haussmann'ın özellikle yıktığı ve mülksüzleşen grupların şehri geri alma arzusuyla yoruluyor aslında biraz baktığında. Nasıl yani? Yani işte e, mimar e, e, Paris üzerinde e, gerçekleşti bu olduğu yenile hmm. yenileme yenile, e, hareketi. E, tabii hani şehrin e, ...yoksullarının yüksüzleşmesine vesile oluyor ve şehrin dışına hmm. çıkartılıyor. Evet, Bu anlamda bir geri alma arzusu da var. E, burada çözüm olarak da ne sunuyor Harvey? Daha fazla demokratik denetim hikayesi. Yani onun hmm. açılımı şöyle yapmış. Artı ürünün üretimi ve kullanım üzerinde demokratik olarak denetim... ...yani kentten doğmayan bir devrimin... ...beyhude bir çaba olacağını da belirtmiş... ...Lefebre hmm. bu anlamda... ...biraz daha fazla denetlemek zorundayız gibi geliyor... ...çünkü bizim hakkımız bu... Işte kolektif bir hak... ...başkaları tarafından denetlenen bir hale almış bir hak... Evet, oldu. ...bu nasıl olacak onu da bilmiyoruz tabii... ...bakalım şimdi nasıl olacak... ...şimdi sanatla e, kapatmadan vardığımız kelimeleri... ...şöyle bir toparlayabiliriz... Hı hı. ...işte... Şehir mirası dedik, kozmopolitlik dedik, bireysellik dedik, kültür dedik, şehir kültürü dedik. Hı hı. Ee, başka vardığımız e, sözcükler oldu mu yani, şehirden? İşte gürültü kirliliği değil mi? Göç, Trafik, kaos, göç. Hizmet sektörü aklıma gelmişti. Bir seçenek hikayesi var tabii yani alternatiflilik. Çokluğu değil mi? Evet evde hayvan besleme mesela. Aa, <gülüyor> evet söylüyordun sen değil mi? Öyle küçük yerlerde. <gülüyor> bir de aile hayatının istikrarsızlığı da oluyor bir dönem sonra yani. Aileye tanım, aile tanım biraz daha farklı ölçüyor sanki. Hı -hı. Sanatta biraz bahsedelim. Sağ vaktimiz az tamam. kaldı. Ben, e, filmler var. Şehri merkezine alan, şehir ışıkları var Charlie Chaplin'in, Vicky Cristina Barcelona var, New York New York var, Hiroshima Mon Amour var. Hep böyle merkezinde bir şehri koymuş bunlar. Paris'te Son Tango var. Sadece şehir kelimesinden yola çıkan Filmler var, San City, City of God, 80 City gibi dizi ya da filmler. Tanrıkent. Ee, evet, Tanrıkent. kent. Ee, edebiyatta Beş şehri var tabii Tampinarın hemen aklımıza gelen ve çok yeni e, Alberto Manuel Tampinarın izinde Beş Şehir diyerek o şehirleri Tampinarın yazdıklarının peşinden gezerek yeni bir kitap yazdı. Hmm. Ee, sonra musun? E, hakkındaki yazıları okudum, kitaba hmm. bakmadım. Ee, Enis Batur şehirlerle çok ilgili. Onun işte Ece Gent, Kent Paris, Soğuk Sert Berlin gibi kitapları var. Bir şehrin içine böyle nüfus eden, onu kültürüyle, entelektüel yapısıyla ele alan derin kitaplar bunlar. Murat Belgen'i var işte. Ki, ya. Evet. Neydi? Başka kentler, ha, başka, başka denizler. denizler. Ee, sonra Şehre Bakan kitaplar var. Biraz merkezine mimariyi de alan. E, işte Akın Nalçı kitabı var. Tarih ve Tekerrür diye. Hmm. E, yani 1800'lerin sonundan sanıyor 1940'lara kadar edebiyatın içinde kentin nasıl yer aldığının örneklerini örnek metinlerini barındırıyor kitap. Hmm. İşte içe, içinde e, Tanpınar'da var. İşte bilmem Yahya Kemal'de var. E, tabii meşhur Marshall Berman'ın katı olan Her Şey Buharlaşıyor vardır. Orada da e, şehirle ilgili çok güzel bölümlerle karşı karşıyayız. Bitmez şehir. Evet. Büyük şehir. Hmm. içinde Bitmez kaybolmadan. Biter. Biz Hoşça kalın diyoruz. Haftaya görüşmek üzere.